yanımızda olacak bir hayır. Böyle bir hayır. Ahir zamanda yaşıyoruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, yani bidat, şirk, hurafe e, ve ona davet eden insanlar öyle gayretli çalışıyorlar ki, adamlar bir kimsenin peşine takılmışlar. Takıldıkları kimsenin peygamber olduğuna inananlar var. Mehdi olduğuna inananlar var. Yani akla gelmeyecek, hayal edemeyecek sapıklıklar şu memlekette var. Ve bu adamlar televizyon kanalı kurmuşlar, dergi basıyorlar, kitap basıyorlar ve aklı başında insanlar oturup konuştuğunuz zaman soruyorsunuz diyor ki ben emekli albayım, ben diyor doktorum. Eee? işte diyor falan canın diyor ben peygamber olduğuna inanıyorum. Yani adam Kur'an-ı Kerim okumayı bir dahi ne yapmıyor belki de doğru düşünün, bilmiyor. Memlekette bu, bu kadar yayılmış iken yalnızca bir olan Allah'a ibadete çağıran Yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekliliğini insanlara da davet eden, tebliğ eden insanların sayısı çok az maalesef memleketimizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği de durum bu zaten. O sebeple elimizden geldiği kadar yapmamız gerekiyor? Gayret etmemiz gerekiyor. Yani öncelikle kendimizi ilme adayarak, yani ilim konusunda herkesin burada öğrenmesi gereken bir şeyler var. Aranızda Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler varsa Kur'an-ı Kerim okuyacak. Üç esas denen bir kitap okuyoruz. Nedir bu üç esas? Bir merak etmeniz lazım. Yani üç esas kabirde sorulan o üç soru. Bunu hayatında okumamış olan insanlar var. Adama soruyor yazarı kim? Buraya gelip bu kitabın yazarını bilmeyen insanlar var. Yani bu kadar uzak yaşamayız, Bu olaya bu kadar bir haber yaşanmamız gerekiyor. İlim talep etmemiz gerekiyor. Yani Kur'an okumayı bilmeyenler Kur'an okumayı öğrensin. Bu tevhid akide kitaplarını okumamış olanlar, hayatında hiç duymamış olanlar ya İlyas Hoca bu hafta üç esas dedi bir şey dedi bakalım. Sorun bir yanınızdaki arkadaşlarınıza, bu kitabın tercümesi var mı, yok mu, bu kitap neden anlatıyor, bu kitapla alakalı işte hocalar ders yapmış mı, bunun açıklamasını yapmış mı, internetten bir arayalım, bulalım diyerek bir merak yaşamanız gerekiyor. Bu çünkü sizin ahiretinize duyduğunuz bir merakın, vermiş olduğunuz önemin bir göstergesidir. allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Hemen كَانَ يَرْجُوا لِقَى رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا Kim diyor? Kim diyor? Rabbi kavuşacağı günü arzu ediyorsa, yani kimin ahiret diye bir derdi varsa, kimin ahiret diye bir derdi varsa, mezara girdikten sonra, kabre girdikten sonra, kabirden yeryüzüne tekrardan böyle fışkırarak çıktıktan sonra, o topraktan dirildikten sonra, o günün sıkıntısını kim yaşıyorsa, kimin böyle bir derdi varsa diyor Allahu Teala, ne yapsın? amel, amelen صَالِحًا Salih amel işlesin. Salih amel işlesin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbine de hiçbir şey ortak koşmasın. Yani şirkten uzak durmak ve Allah'a ibadet etmek. Allah'a ibadet ederken şirkten uzak durarak ibadette bulunmak. Yani ahirette kazanacak olanlar, ahirette sevinecek olanlar, mutlu olacak olanlar, kitaplarını sağ taraftan alacak olanlar bu kimseler. allah Teala apaçık bunu söylemiş. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Derdi ah Rabbinin kendisiyle konuşacağını bilen kimse ne yapsın? Amel işlesin. Salih amel işlesin. Yani sokakta şurada hemen kaldırımda, karşı kaldırımda, alt kaldırımda yürüyen hayatında camiye girmemiş insanlar var. Oruç tutmamış insanlar var. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen alıp elini okumamış insanlar var. Ve aynen yani hayvanlar gibi yaşıyorlar. Yani hayvanlar nasıl yemek istedikleri zaman yerler, ilişkiye girmek istedikleri zaman girerler. Onun dışında hiçbir mükellefiyet yoktur hayvan için. Hiçbir sorumluluk yoktur. Şimdi bir insan da bu hale gelebilir mi? Gelebilir. Eğer Rabbini bilmezse, tanımazsa, allah Teala'nın gönderdiği peygamberi bilmezse, bu peygamberin getirdiği dini öğrenmez ise, bu sorumluluklarını hissetmezse, inanın bu insan Sokakta görmüş olduğunuz kedi köpek gibi yaşar. Bakarsınız canı ilişkiye girmek istemiştir. Bir kadının peşinden koşar girer işini bitirir. Yemek yemek ister o anda yer. Hiçbir hedef yoktur. Ama ahiret derdi olan bu dünyaya neden gönderildiğini, niçin geldiğini düşünen, nereye gittiğini, bu yolculuk nereye, ben nereye doğru gidiyorum, nelerle karşılaşacağım, Eğer ölüm denen bir şey varsa demek ki bu toprağın altında bir şeyler oluyor diye düşünen bir adam bu kadar duyarsız olamaz. allah Teala'nın kendini dünyaya göndermiş olduğu, ona yüklemiş olduğu sorumluluğuna karşı. Eğer bir insan gerçekten duyarsız ise, eğer bir insan gerçekten bir haber ise, eğer bir insan gerçekten oralı olamıyorsa demek ki bu adam tamamen gafletin içine dalmış batmış. kalbini katran dürümüş adamın umurunda değil. Bu adamın umurunda olmamasının zararı kime? Kime? Kendisine. Şimdi sokakta hiçbir haberi olmayan ve bir haber yaşayan, umursamadan, duyarlı olmadan yaşayan birçok insan var. Bunun bize mi zararı var, yoksa kendisine mi zararı var? Elbette kendisine zararı var. Ama bunun ne zaman zararı olacağı, ne zaman fayda olacağını kişi nerede görecek? kişi ahirette görecek değil mi Hemen ya'mel miskale zerreten hayran yara Kim zerre miskali zerre almaz diyor ki küçük karınca yavrusu Zerre demek küçük karınca yavrusu böyle yani karıncanın yumurta halini düşünün küçük halini düşünün Kim bu kadar zerre miktarı yani karınca yavrusu kadar bir amel işlerse onu ne yapacak Hayır işlerse hayır olarak görecek karşısına çıkacak أمان يعمل مثال ذرة شرًا، يرى ذرة مقدار شر إشليندة، نأى يحذق بناه يرى ذرة شرًا، يرى ذرة مقدار شر إشليندة، نأى يحذق بناه يرى ذرة شرًا، يرى ذرة مقدار شر إشليندة، önümüze koyulacağı bir günden korkutuyor. Böyle bir güne hazırlık yapmak lazım. Böyle bir gün için Allah-u Teala'nın bizi sorumlu tuttuğu, bize böyle açıkladığı, öncelikli olarak verdiği sorumluluklar var. Önce bunu bileceğiz. Bunları bilerek hayatımıza tatbik edeceğiz. Ve bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Yani bu dünya bizler için bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği bir uğrak yeri. Elin ve dünyanın misali nedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir ağacın altında gölgelenen kişinin misali gibidir. Bir ağacın altında bir kişi ne kadar gölgelenir? En fazla yarım saat, bir saat. Adama desen ki çay da vereceğim, kahve de vereceğim. Da artık orada oturmaz. Kalkar gider. Değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Ömer'in rivayet ettiği hadiste. Bu dünyada ne ol? Yolcu gibi ol ya da ne ol? Yabancı, garip ol. Yabancı adam bir yere geldiğinde... Yabancı, garip bir adam bir yere geldiğinde eşyadan, çantadan eşyalarını ne yapmaz? Çıkarır mı? Çıkarmaz. Çünkü gidecektir. Yani adama istediğin fırsat usun, adama dersen gel sana burada iş vereyim, eş vereyim. Der ki yok kardeşim ben buraya, üç günlüğüne, beş günlüğüne geldim İstanbul'a gezmeye. Benim asıl gideceğim yurdum beni bekliyor, değil mi? Yolcu gibi oluyor aleyhissalatü vesselam. Ya da diyor ne ol? Garip ol. Ne diyor Abdullah i̇bn Amer? Eğer diyor sabahladığın zaman gece ne yapma? Çıkacağının hepsine anlatma. Yani gece çıkmayacağın gibi kabul et. Sabah olduğu zaman, sabah olduğu zaman, gözlerini açtığın zaman o gece senin için garanti değil. Yani nice bir alim sözü var. Abdül Şeyh Muhammed bin Salih el diyor ki nice insan var ki diyor sabah çıkarken kol, kol saatini kendisi giyer. Akşam diyor, mokta onu doktorlar çıkarır. Değil mi? Nice insanlar var ki diyor, gömleğinin düğmesini evde kendisi ilet, ilikler, akşam vakti diyor onu, onu yıkayacak olan imam onun düğmelerini açar. Hiç insanın aklına gelebiliyor mu? Bu giymiş olduğu saati, sabahleyin tatmış olduğu gözlüğü, giymiş olduğu gömleğin düğmesini akşam kendisi değil de başka birisi çıkaracak. Onun üzerinden onu alacak. İşte Abdülhamir diyor ki, sabaha çıktığın zaman, sabah olduğu zaman akşamı düşünme. Akşama çıkacağını bilme. Akşama girdiğin zaman da sabaha çıkacağını ne yapma? Düşünme. Garanti değil. Yani nice insanlar var. Üç ay görüşmüyorsun. Bir bakıyorsun ki ölüm haberi gelmiş. Ölüm haberi gelmiş. İşte o andan itibaren gerçek hayat başlıyor arkadaşlar. O andan itibaren gerçek hayat başlıyor. Şu anda yediğimiz, içtiğimiz, güldüğümüz, oynadığımız, eğlendiğimiz, gördüklerimizin her biri bu dünyada... kafirinin de müslümanının da hristiyanının da yaptığı ortak şeyler. Evet yani kafirler daha de belki bunun daha iyisini yapıyor. Ama bizim asli bir sorumluluğumuz var, asli bir görevimiz var. O da Allah Teala'nın şu buyruğu. "ama halaktul cinne vel insa ya budun". Ben cinleri ve insanları ancak ne yaptım? Bana ibadet etmeleri için yarattım. Bana ibadet etsinler diye yarattım. Asli görevimiz ibadet. Asli görevimiz ibadet. Mümin olarak, muahid olarak, ibadet üzere ne yapmak, yaşamak. Ve kabirde de bu üç soru özet olarak, bu hayatın tümünün özet olarak bize bu üç soru sorulacak. Nedir o üç soru? Men Rabbuk, Rabbin kim? Ve dinuk, dinin ne? Ve men nebiyyuk, peygamberin kim? Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Men kâle radîtu billahi rabben, radîtu billahi rabben. Kim? Rab olarak Allah'tan. وَبِلْاِسْلَامِ دِينًا Din olarak İslam'dan Ebu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyyen ve Peygamber olarak da Nebi aleyhissalatü vesselam'dan razı oldum derse وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ Ona diyor ne gerekli olur artık? Hak olur. Ona cennet hak olur. Bu adam cenneti ne yapar? Hak eder. Tabi bu böyle dil ile çokça kolay söylenilebilir ama madmûn olarak, içerik olarak Hem mana itibariyle hem hem hayata geçirme itibariyle ameli olarak çok böyle uzunca anlatılması gereken konular. Yani Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum demek böyle 30 saniyede söylenip geçilebilecek bir cümleler şeyi değil, kümesi değil. İşte Bizler bu üç esas adlı kitabımızda, 3 esas adlı e, kitabımızda bu konuları görüyoruz. Ee, yazar Müellif Muhammed ibn Abdullah Rahimahullah bu hayra muvaffak olmuş ki ümmette bu zamana kadar bu konuyu mustakil, sırf bu konunun yazıldığı bir kitap yazılmamış. Yani tefsirlere bakın, fıkıh kitaplarına bakın, e, akide kitaplarına bakın, hadis kitaplarına bakın, yani bu hadislerin geldiği konuyla alakalı ilgili ayetlerde. Ne yapılmış? Şerhler yapılmış. Ama mustakil bir kitap. Konusu tek bu konu olan hiçbir kitap bu zamana kadar ne olmamış? Yazılmamış. Gelmiş gelmiş. Kime nasip olmuş bu? Muhammed İbni Abdülhabi Rahimahullah'a nasip olmuş. Bu Risale'yi kaleme almış. Bu Risale böyle dünyanın her yerinde, birçok yerinde küçük çocuklara, büyük insanlara okutuluyor. Amaç ne? Adamları memurluk sınavına hazırlamak? Hayır. Amaç daha iyi bir gelecek vaat etmek? Hayır. Amaç? İnsanların kabre girdiğinde kendisine sorulacak olan bu üç soruya ne yapmaları doğru bir cevap e, vermeleri. Fazla uzatmayacağız. Bugün böyle oruçluyuz. Kısa bir nasihat oldu. Biraz da müellifin e, bize zikretmiş olduğu hususlara değinelim. Tabi biz e, en son i̇bn Kesir Rahimahullah'ın şu e, nakliyle kalmıştık. i̇bn Kesir diyor ki El-Khaliqo lihâziyi el-eşyâ huvel-mustahikolil-ibâdeh Tabi yukarıda ayet-i kerimelerde geçti. Yerleri, yeri bizim için döşek gibi yaratan, göğü başımızın üstüne bina olarak diken, gökten üzerimize yağmur gönderen ve bu yağmurla yerden nebatat, bitkiler bitiren kimdir? Allah'tır değil mi? Yani bunu, bu konuda müşrikler bile Peygamberimizin savaş ettiği, onları düşman olarak gördüğü, O müşrikler bile bu konuda ne diyorlar? Biz diyorlar başı boş yaratıldık, başı boş gönderildik. Bu dünya öylesine tesadüf eseri bir patlama oldu. O şekilde dünya kendiliğinden meydana geldi. Bizler de böyle dünyaya geldik. Bu dünyada yiyeceğiz, içeceğiz. Bu dünyanın ne bir yaratıcısı vardır mı diyor Mekkeliler müşrikler? Yoksa bu dünyayı yaratan bir yaratıcı vardır diyor mu? Ne diyorsunuz? Bu dünyanın bir yaratıcısı vardır diyor. Çünkü Yani bizler bizler bir yaratıcının varlığına bir yaratıcının varlığına delil olarak hangi delilleri sunuyoruz? Deliller nelerdir? Her şeyden önce nedir? Fıtrat. Fıtrat. Ne demek fıtrat? Bizim bizlerin allah Teala tarafından dünyaya geldiğimiz andan itibaren bize vermiş olduğu o e, tabiat. Bizler tabiatımız gereği Fıtratımız gereği bir yaratıcının varlığını kabul etmeye neyiz? Yani kabul etmek zorundayız. Fıtrat bunu gerektiriyor. Ama fıtrat bozulduysa yahut adam inat ile inkar ediyorsa. Yani ben diyorum ki bu ne renk? Ne renk bu renk? Şu siyah. Kalkıp birisi beyaz diyebilir mi buna? Der. Ama neye binaen der? İnat. Beyaz der. İşte yeryüzünde de nadir de olsa, tek tük de olsa... Yani yaratıcı yoktur diyen, ben yaratıcıyım diyen insanlar ne olmuş? Çıkmış mı? Çıkmış. Tabii bunların bu söyledikleri bu sözlere itibar edilir mi? Edilmez. Nasıl buna siyah beyaz diyen adama hepimiz deli gözüyle bakıyorsak, kendini ölçüsünü kaybetmiş adam gözüyle bakıyorsak, ben Rabbim, ben yaratıcıyım diyen adamın da e, göz ne gözüyle bakarız? Bu aklı gitmiş gözüyle bakarız. Yahut da bir inat. Yahut da adam diyor ki ben ateistim diyor, bir yaratıcının olduğuna ne yapamam? Inan, inanamam diyor. Yani bununla alakalı bedevi adamın o sözü ne kadar güzel değil mi? Adam çölde bedevi ne üniversite görmüş, ne laboratuvar görmüş, ne mercek altında e, bakterileri, mikropları incelemiş. Adam diyor ki hayvanın dışkısı neye işaret eder? Hayvan Hayvana. Hayvanın dışkısı varsa ne olmalı? Hayvan olmalı. Yolda gidiyorsun bir yerde, pikniğe gittin, orada gördün ki Hayvan pisliği var. Bu neyin delili? Demek ki burada otlayan bir hayvan var. Aynen böyle diyor şimdi şey. O bedevi çöl adamı. Diyor ki ayak izleri neye işaret eder? Kervana. Orada ayak izi gördüysen diyeceksin ki buradan ne geçmiş? Nasıl olur da diyor bu diyor yedi kat sema. Yedi kat sema. Ve diyor direksiz duran yedi kat sema. Dümdüz döşe döşenmiş yer. Bir olan Allah'a işaret etmez. Yani hayvanın dışkısını göreceksin. Burada hayvan var diyeceksin. Ayak izlerini göreceksin. Buradan kervan geçmiş diyeceksin. Şöyle kafanı kaldırıp göğe bakacaksın, yere bakacaksın. Her şey yolunda gidiyor. Güneş geliyor, ay gidiyor, gece oluyor, gündüz oluyor. Diyeceksin ki ben diyeceksin, hala bir yaratıcının varlığına ne yapamıyorum. İnanamıyorum. Yani bu Akılsızlıktan başka bir şey değildir. Biliyorsunuz meşhur kısa İmam Ebu Hanife ile anlatılır. Rahim Allah. Hindistanlı bir Grup. Bununla İmam Ebu Hanife ile Yaratıcı var mı yok mu bunu tartışacaklar. Yaratıcı var mı yok. İmam Ebu Hanife bunlara diyor ki falanca yerde falanca saatte ne yapalım. Bir araya gelelim, buluşalım. İmam Ebu Hanife'yi bekliyorlar. İmam Ebu, Ebu Hanife biraz gecikiyor gazeten. Vaktinde gelmiyor. Ardından çıka geliyor. Diyorlar nerede kaldın? Niye sözünde durmadın? Diyor ki ya diyor ben beklerken sizin yanına gelmeyi. Birden diyor kendi kendineyle bir deniz oluştu. Sonra diyor birden diyor kütükler vardı diyor. Onlar birden diyor bir araya geldi. Kayık oluştu. Ondan sonra diyor üstüne bindim. Kayık diyor beni aldı buraya getirdi. Diyorlar ki ya bizme dalga mı geçiyorsun? Yani deniz yokken birden nasıl deniz olur? Tahtalardan diyor kayık nasıl oluşsun? Kaptansız diyor bir gemi nasıl yolunu bulsun? Diyor ki bu kadar deniz, göl dedim, deniz dedim, iki üç tane tahta dedim, kaptansız gemi dedim. Bunu aklınız, kendi başına olabileceğini almadı. Tesadüf olarak bunu kabul edemediniz. Nasıl olur da diyor, bu evren, bu alem, bu yerler, bu göklerin bir yaratıcısının varlığını ne yapamıyorsunuz? Kabul edemiyorsunuz. Yani bu kadar. Bir dakikadan fazla uzun sürmez allah Teala'nın var olmadığını, yaratıcının olmadığını bilmiyorsunuz. Söyleyen bir adamla tartışmak. Değil mi? Yani... Fıtrat bunu gerektiriyor. İkincisi... allah Teala'nın... Müellif Rahimahullah'ından dediği gibi... Yeryüzünde bıraktığı ayetleri ve mahlukat var. Ayetler ve mahlukat. Ne demek ayetler? Biz bunu açıklamıştık. Ayet demek, delil demek, işaret demek. Mahlukat ne demek? Yaratıklar. Allah-u Teala'nın yarattığı yaratıklar. Peki ayetle yaratık arasındaki fark ne? Niye Müellif Rahimahullah... allah Teala'nın varlığına, Rab'liğine, yaratıcılığına diyor ki delil, hem diyor ayetler vardır, hem mahlukat vardır. Yani mahlukat da ayet, ayet de mahlukat. Niye bunları ayırdı? Mahlukat da Allah'ın olduğu için. Yok, şimdi ayet, ona da denelim Ayet, bizim bahsettiğimiz ayetler, şu andaki konu olan ayetler, Kur'an'daki ayetler değil. Yani şer'i ayetler değil. Kevni ayetler. Yani, Bir gece, allah Teala'nın gece varlığına delil midir, işaret midir? Allahü Teala'nın varlığının bir ayeti midir? Evet. Konu, söz konusu olan kevni ayetler. Kainattaki allah Teala'nın bizlerin görmesi için onun varlığına işaret olan ayetler. Ama müellif diyor ki, Rahimahullah, Allah-u Teala'yı neyle bilirsin? Neyle bilirsin? Diye sana sorulursa, de ki, ayetleriyle ve mahlukatıyla bilirim. Allah Allah, ayetleri ve mahlukatı. Onu açıkladı. Kim söyleyecek bize onu? Yani yöze gündüz gibi olan hareketi olanlar ayet, Diğer böyle olanlar. Sabit olanlar mahlukat. Hı. Şimdi Allah-u Teala'nın yeryüzüne bıraktığı, yarattığı mahlukat iki ayrılıyor bu bakımdan. Birisi var ki sürekli hareket ediyor. Sürekli ne yapıyor? Değişiyor. Yani bakıyorsunuz gündüz vakti iken, ışığa gerek duymuyor iken, güneş var iken birden Olmaz mavi göğüne bürüyor. Karanlık. Bir karanlık bürüyor. Hemen arabaların neğini yakıyoruz, farlarını yakıyoruz. Evde ışığı yakıyoruz. Kapatsak birbirimizi ne yapamayacağız? Göremeyeceğiz. Bu hareket eden bir nedir? Nesnedir. Allah Teala bunu hareket halinde yaratmış gece. Hareket ediyor. Gündüz de hareket ediyor. Buna ne diyoruz? Ayet diyoruz. Ama bir dağ. Bir dağ. Allah Teala'nın böyle bizim karşımıza koyduğu Uhud Dağı'nı düşünün. Hareket ediyor mu? Bu, sabit bir şekilde. Karşımızda mesela duruyor. Yeryüzü. Sabit. Buna da mahlukat diyoruz. Muallif Rahimahullah diyor ki işte böyle. allah Teala'nın varlığına deliller nelerdir? allah Teala'nın varlığını biz neyle biliriz? Ayetleriyle ve mahlukatıyla. Dikkat edin. İbrahim Aleyhisselam kavmiyle tartışırken, münazara ederken Allah'ın varlığını onlara ispatlamak istediğinde neyle ispatlamaya çalışıyor? Hareket eden Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukat ile mi yoksa sabit olan, hareket etmeyen mahlukat ile mi? Hangisiyle? Hareket eden. Allah-u Teala'nın varlığını ispat etmek için diyor ki güneşi gösteriyor. Bu benim Rabbim diyor. Çünkü hareket ediyor. Ama diyor ki bu diyor kayboldu. Bu benim Rabbim olamaz. Ay diyor. Değil mi? Demek ki ilim ehli diyor ki hareket eden mahlukatın halikine yani yaratıcısına İşareti, onun varlığını, ispatı, sabit olaninkinden daha nedir? Vadıhtır, açıktır, nettir. Yani bunu insan için bile örnek veriyorlar. Düşünün, iki tane usta düşünün. Ee, i̇kisi de çekmece yapmış, marangoz düşünün. Birisinin çekmecesi, kendini götürüp getiriyorsun, sabit. Bir tanesinin yanına yaklaşıyorsun, dokunuyorsun, açılıp kapanıyor. Hangisi yapılan bu çekmecelerin, hangisi... ustasının daha çok böyle mahir olduğunu gösterir. O otomatik olan, hareket eden. Mahlukat için bile bu, bu, yani insanların arasında bile bu geçerliyken, diyor ki ilim yani Allah hakkında böyle hareket eden nesnelerin Allah-u Teala'nın varlığına işareti nedir? Daha açıktır, daha ortadadır. Onun için müellif e, rahim Allah bize diyor ki sana e, sorulduğu zaman Rabbini E, neyle bildin diye. Sen de de ki, ben Rabbimi ne yaptım? bir ayati ve mahlukatihi. Ayetleriyle ve mahlukatıyla bildim. Nedir ayetleri? allah Teala'nın hareket ettirdiği yaratıkları. Mahlukatı nedir? Sabit olan o yaratıklar. Peki bunu bilmek, allah Teala'nın bunların yaratıcısı olduğunu, bizlerin yaratıcımız olduğunu bilmek bir insan için yeterli midir? Yani insanın yeryüzüne gönderil Mesin'in ardında yatan bütün gaye, bütün hedef. Evet, ben tamam kabul ediyorum, bizleri bir yaratıcı yaratmıştır demek mi? Yoksa bunun ötesinde başka bir şey mi var? Yani allah Teala'nın Rab olarak, yaratıcı olarak kabulü yeterli mi? Yoksa buradan bir yere mi ulaşmamız isteniyor? Buradan bir noktaya mı gitmemiz gerekiyor? Hangisi arkadaşlar? Buradan bir yere. Burada kalırsak ne olur? Müslüman olamayız. Mümin olamayız. allah Teala'nın Müslüman olarak, Mümin olarak saydığı kullarından olamayız. Nereye gitmemiz gerekiyor? Nereye gideceğiz buradan? Uluhiyete gideceğiz. Aleyküm selam. Uluhiyet ne? Uluhiyet şu. Nasıl ki bunları yaratmada güneşi, ayı, dağları, taşları, dünyayı yaratmada sana sorulduğu zaman bunları tek olarak Allah yarattı diyorsun. allah Teala'nın bunları yaratmada hiçbir ortağa yardımcıya ihtiyacı yoktu diyorsun. İbadet hususunda da, ona ibadet etme konusunda da onun hiçbir nid, eş, şirk ortağının olmadığını ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Yani bir insan dese ki, Yaratıcım Allah'tır. Beni yoktan veren Allah'tır. Ama ben Allah'a yaklaşmak için bir vasıtalar, vesileler aramam gerekiyor, bulmam gerekiyor ki ibadetimi ona sunayım, o benim ibadetimi Allah yaklaştırsın. Bu adam kabul ettiği rububiyetinin onu götürmesi gerektiği yere gidebilmiş mi? Gidememiş değil mi? Gidememiş. Çünkü bu adam Mekkeli müşriklerin Peygamberimizin savaş ettiği, peygamberimizin Mekke'den çıkmak zorunda kaldığı, kavganın gürültünün, savaşın ana konusu olan meseleyi ne yapamamış? kavrayamamış. Mekke'li müşriklere de ne deniyordu? Onlara sorulursa velen elton onlara soracak olursan men halakâ's semâvâti vel ard? Yeri göğü kim yarattı diye soracak olursan ne derler? Le'kulunullah. Allah'tı derler. Bunlara niye ibadet ediyorsunuz diye sorulduğunda ne diyorlar? Ma ne'abuduhum illa li ila ilallah zulfa. Biz bunlara lata, menata, uzaya, ve diğerlerine bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz derler. Demek ki rububiyet dediğimiz, yaratıcı olarak kabul etmemiz gereken bu inanış, bu itikat bizi allah Teala'nın bizden istediği yere noktaya götürmüyorsa bunun kula hiçbir faydası yok olsaydı ön önce kime faydası olurdu? Ebu Ca'in'e faydası olurdu. Ebu Ca'in'in göğsünün üzerine Abdullah bin Mesud çıkıp kafasını vurmazdı. Niye? Çünkü Ebu Ca'i'le sorduğun zaman yeri gök kim yarattı diye ne diyor? Allah Teala diyor. Yani Kur'an'ın nasıyla Kur'an-ı Kerim'in nası ile bunların yaratıcı olarak Allah Teala'yı kabul ettikleri Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Ama Allah Teala'nın peygamberin onlardan istediği uburiyet geçen hafta derslerinde dedik işledik bunu. Problemin olduğu, umudiyet meselesini bir türlü adamlar ne yapamamışlar? Kavrayamamışlar, çözememişler. Bundan dolayı da sıkıntı burada dolu, dönüp dolaşıyor. Sadece bu sıkıntı peki soralım, bir soru soralım. Bu sıkıntı, bu rububiyetten Allah-u Teala'nın istediği noktaya gidememe, yani uluhiyete gidememe sıkıntısı, sadece bizim peygamberimizin yaşadığı bir sıkıntı mı? Yoksa geçmiş bütün milletlerdeki, bütün ümmetlerdeki insanların peygamberlerle yaşadığı sorunlar da hep aynı mıydı? Hep aynı. Hep aynı. Yani İbrahim Aleyhisselam bakıyorsunuz. Ben diyor sizin ibadet ettiklerinizden beriyim diyor İbrahim Aleyhisselam. mimma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyim diyor bakın. İbadet ettiklerinizden ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Beriyim diyor. Yani konu hep ne? İbadet وَمَا mâ erselnâ قَبْلِكَ qablike رَسُولٍ rasûl, Allah Teala diyor ki ve mâ erselnâ min qablike min rasûl. Senden önce biz hiçbir resul göndermedik ki ona ne diye vahyetmeyelim? Ennehu lâ ilâhe illâ ene fa'budûn. Nedir Allah Teala'nın peygamberlere vahy ettiği ana temel konu? Ennehu lâ ilâhe illâ ene. Benden başka ne yok? İlâh yok. Kavminin ibadet ettikleri konu, savaş, düşman, problem hep ibadet. Bütün peygamberlerin gönderildiği mesele de ne? Allah'a ibadet. Yani konu dönüp dolaşıp nerede düğümleniyor? İbadette düğümleniyor. O zaman rububiyetten anlamamız gereken, rububiyetin bizi götürmesi gereken, ilim ehlinin de tabiriyle, rububiyetin gerekli kıldığı şey nedir? Uluhiyet. Rububiyet neyi gerekli kılar? oluyor gerekli kılar. Bu sebeple Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın ayetleri okuyun. Mekkelî müşriklere diyor ki: "Efele yanzuruna ila'l ibli keyfe hulikat?" Bakmazlar mı deveyi nasıl yarattığına? Allah Teala'nın deveyi nasıl yarattığına bakmazlar mı? Göğe bakmazlar mı nasıl yükseltildi? Allah Teala bunu kabul eden insanlara kabul ettiği şeyleri ikrar ettiriyor. Neden? Yani zaten Ebu Cehil devenin Allah tarafından yaratıldığını biliyor mu biliyor mu biliyor niye Allah-u Teala onun kabul ettiği şeyi ona illa söyletmeye çalışıyor ona soru soruyor bu konuda neden çünkü bunu kabul eden adamın rububiyeti kabul eden adamın uluhiyeti de kabul etmesi nedir gerektir rububiyet neyi doğurması gerekiyor uluhiyeti İşte Mekkeli allah Teala bu ayetleri getirerek onlara çelişkilerini ortaya koyuyor siz diyor çelişki içindesiniz Yani bu rububiyetle ilgili okuduğumuz ayetleri okurken bilmemiz gereken en önemli husus nedir? Bu ayetleri okuyup bunun itinilmemek, yeterli kalınmamak. Adam kitap yazmış, sayfalar dolusu, raplar dolusu, böyle bu rapları doldurursunuz. Adam arıdan bahsediyor. Arının nasıl bal yapacağından bahsediyor. Çiçekten bahsediyor. Böcekten bahsediyor. Değil mi? Gemiden bahsediyor, denizden bahsediyor, evrenden bahsediyor. E hadi tamam, sonuca gel, sonuç yok. Başa sıkıştı. Zaman yetiştireb. Tur Kadir Geylani. Yani bu kadar kitabı... ...bu kadar kitabı... ...sen bu çiçek için, böcek için yazdıysan... ...bu üniversitede var. Biyoloji kitaplarında bu yazıyor. Arı nasıl bal yapar. Değil mi? Ondan sonra böcekler nasıl... ...yeryüzünde... ...çoğalırlar. işlev görürler. Neye katkılar olur? Bu kitaplar fen bilgisinde yazıyor. Yani, ve bunu arkadaşlar, tefsir kitabı diye okuyan bu kitapları... ...kendi adlarında bunları müzakere eden, ders yapan insanlar var. Adamlar bu kadar hayatlarını vermişler. Adam o kitapların virgülünü, paragrafını, sayfasını biliyor. E sonuç? Sonuç adam bakıyorsun ki diyor ki ben diyor mübareğin diyor himmetiyle veya da işte onun diyor gözetiminde, onun kontrolünde, onun medetiyle, onun yardımıyla bu ama ulaşabildim. Demek ki sen ne yapamadın? allah Teala'nın Rab olarak kıyafetini e, Tevhid, rububiyet tevhidini kavrayamadın. Bunu anlamıyla kavrasaydın, bu sende neyi gerekli kılacaktı? Luhiyet. O lühiyeti gerekli e, kılacaktı. İşte müellif Rahimahullah bize bunu anlattı. Sonra İbni Kesir Rahimahullah'ın bu sözünü nakletti. Ne diyor İbn Kesir? El kâliku <Sessizlik> li hâzihi l Bütün bunları yaratan yaratıcı. E? Hu el-mustahiku lil İbadeti de ne yapandır? Hak edendir. Hak edendir. İbadeti de ne yapandır? Hak edendir. Peki ibadet nedir? Şimdi gelelim o zaman ibadet meselesine. İbadet. Enva'ul ibadetilleti emarallahu biha. Allah-u Teala'nın emrettiği ibadet türleri, çeşitleri nelerdir? El-İslam, mislul İslami, vel-İmani, vel-İhsan. Bunlar ibadetin neleri? Değil mi? Ara temeli. Bunun üzerine bütün neler biniyor? İbadetler biniyor. Önce bunu zikrediyorum muhalefet. Diyor ki ve minhu Allah'a yapmamız gereken ve onu bu konuda bilmemiz gereken ibadetlerden bir tanesi de nedir? Eddua. Dua. Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki eddua huvel ibadet. Dua ibadetin nedir Ta kendisidir. Yani bugün bir insana desen ki hiç olayla alakası olmayayım. Ben bugün çocuklarla konuşuyordum. Dedim Allah-u Teala'nın kullar üzerindeki hakkı nedir? Dediler ki çocuklar işte Allah'a ibadet etmektir. Dedim ibadet nedir? dediler ki dua etmektir. Bakın fıtrat neyi gerektiriyor insanda? Yani ibadet nedir? Duadır. Allah Resulü Aleyhissellem de diyor ki dua هو العبادة. -ibade. Yani ibadetin ta kendisidir dua. Özüdür, ta kendisidir, ibadetin aslıdır. Tabi dua dendiği zaman akla bizim ne geliyor genelde aklımıza? İnsanın ellerini açarak ne yapması? Talep etmesi, istekte bulunması. Buna biz ne diyoruz? Buna ne diyoruz? Duaul Mes'ele. istek duası. Bir de ne var? Dua'ul ibade. Yani hal ile yapılan dua. Şimdi mesela az sonra iftara geçeceğiz. Elimizi açtık, dua ettik. Gecenin üçte birinde, son üçtebirinde kalktık, elimizi açtık, dua ettik. Ne yapıyoruz? Dilimizle talep ediyoruz. Peki bugün sabahtan beri, akşama kadar şu anda aç kalmamız nedir? Bir dua mıdır? Duadır. Biz bununla ne talep ediyoruz? allah Teala'nın ecrini, sevabını talep ediyoruz. Demek ki dua hem dille yapılır, hem neyle yapılır? Halle yapılır. Hem dille yapılır, hem de ağzalarla yapılır. Tabii bunun Kuran-ı Kerim'de birçok delili var. Bu işin, yani böyle bazıları e, işin felsefesi olarak görebilir. Yani bizde felsefe yoktur. Değil mi? Kuran ve Sünnet. Yani adam televizyona çıkmış saatlerce konuşuyor. Yani namazla ilgili konuşuyor. Namazın özüyle, hakkıyla, erkanıyla hiçbir şey yok. Laf yok. İki saat, üç, üç saat için felsefesinden bahsediyor. Yani bir budistlik koysan oraya, Budist ancak onun kadar konuşur belki yani. Yani Müslüman adam Kur'an ve sünnetle konuşacak. Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve kâle rabbukum udûûni estecib lekum. Rabbiniz ne dedi? Udûûni <gülüyor> <gülüyor> Bana dua edin. Bana dua edin. Estecib <gülüyor> lekum. Ben de sizin duanıza ne yapayım? İcabet edeyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadetî. Bakın ayetin devamında diyor ki Allah-u Teala. Bana ibadet etmekten ne yapanlar? Kibirlenenler. Cehenneme ne olarak girecekler? Alçaltılmış, küçümsenmiş olarak girecekler. Ayetin başında Allah-u Teala bize ne yapmamızı emrediyor? Dua etmemiz. Ayetin sonunda ne diyor? Bana dua etmekten kibirlenenler mi? Yoksa ibadet etmekten kibirlenenler mi? İbadet etmekten. Demek ki ayete şu iki şekilde tefsir edebiliriz. İlk tefsir. Bana dua edin. Elinizi açın. Dua edin. Ben de sizin duanıza ne yapayım? İcabet edeyim. Duanızı kabul edeyim. Yani icabet edeyim. İsteğinizi yerinize getireyim. İlk tefsir bu. İkinci tefsir. Ve kâle rabbukumu Rabbiniz dedi ki bana ibadet edin. Duayı ne yaptık? İbadetle tefsir ettik. Ben de o zaman sizin ibadetinize ne yapayım? Fe estecib lekum. Tefsir ne olacak? Ecir vereyim, sahab vereyim. İki türlü tefsiri var. Yani ben de ibadetinize ne yapayım? Ecir vereyim, ödül vereyim. Eğer ayetin ilk bana dua edin kelimesini dil ile yapılan dua ile tefsir edersek icabet edeyimine ile tefsir ediyoruz? Duanızın yerine getireyim. Ayetin başındaki bana dua edini, bana ibadet edin olarak Tefsir edersek, mana verirsek, icabet edeyim kelimesine ne ile mana veriyoruz? Ödül vereyim. Peki dua demek ki, dua ibadet anlamına geliyormuş ki, dua, ibadet anlamına geliyormuş ki, Allah-u Teala ayetinin devamında ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ an İbadeti. Bana ibadet etmekten ne yapanlar? Büyüklenenler. Bana dua etmekten demiyor çünkü, buradaki dua nedir? İbadettir. Dua... ibadettir. Aynı şekilde Meryem suresi 48. ayet burada da böyle çok açık bir şekilde doğanın, doğadan kastın ibadet olduğunu görüyoruz. Diyor ki allah Teala, İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَاَعْتَزِلُكُمْ Sizlerden uzaklaşıyorum diyor. Sizlerden kaçıyorum, gidiyorum. Kavminden kaçmasının, uzaklaşmasının sebebi ne İbrahim Aleyhisselam'ın? Allah ile kavminin kendi aralarına ne koyması? Araclar koyması. Diyor ki a'tezilukum. وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizden ve sizin Allah ile birlikte, Allah'ın dışında dua ettiklerinizden ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. Bakın şimdi burada dua manası verdik. Ama buradaki duanın hem diliyle yapılan hem de azalarla yapılan ibadet olduğunun manasını ortaya çıkacak. وَاَدْعُوا رَبِّي Ve Rabbime dua ediyorum diyor. أَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَكِيَّ Umuyorum ki Rabbime yaptığım bu dua ile ne olmayacağım ben? Şaki olmayacağım. Bedbaht olmayacağım. Meryem Suresi 48. Gelelim 49'a. Bakın 49'da ne diyor allah Teala? فَلَمَّ اْتَزَلَهُمْ İbrahim onlardan uzaklaşınca. ve وَمَا Ve onların dua ettiklerinden mi diyecek, ibadet ettiklerinden mi diyecek Allah-u Teala? İbadet Diyor ki allah İbrahim diyor ki, فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ فَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İbrahim onlardan ve onların ibadet ettiklerinden ne yapınca? Uzaklaşınca. Bir önceki ayette ne dedi İbrahim? Aleyhisselam. Ben sizlerin, sizlerden ve sizlerin ne yaptıklarından uzaklaşıyorum? Doğa ettiklerinizden. Bakın, kelimelere çok iyi dikkat edin. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ A'tezilikum. Sizden kaçıyorum. Ve ma ted'une min dunille. Allah ile birlikte dua ettiklerinizden de kaçıyorum. Şimdi Allah-u Teala bize İbrahim'in bu hareketini, bu fiilini anlatıyor. Diyor ki, İbrahim onlardan ve onların ibadet ettiklerinden uzaklaşınca diyor. Dua ettiklerinden demiyor. Demek ki dua nedir? İbadettir. Dua ibadettir. Bunun da ancak kime yapılması gerekiyor? Allah-u Teala yapılması gerekiyor. Dua nedir? Allah-u Teala'dan talep etmektir. Allah-u Teala'dan ...talep etmektir. Zillet ve hudu ile talep etmektir. Boynu bükük bir şekilde talep etmektir. Şimdi birisi kalkıp dese ki... ...şefaat ya Resulallah dese. Bu bir dua mıdır? Dua mıdır? Duadır. Kime yapılması gerekir bu duanın? Allah-u Teala gerekir. Kime yapıldı bu dua? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şirk oldu mu? Oldu. İlla Allah'a şirk koşmak için... ...şirk koşulanın bir ağaç, bir beton put olmasına gerek yok. Yani Hıristiyanlar... allah Teala'ya kime ortak koştular? İsa selam ortak olsun. Yani kimileri şöyle düşünebilir. Ya tamam da kardeşim biz yani insanlığın efendisinden en hayırlısından istiyoruz bunu. Yani bizim sıfırlı diyebilir. Var böyle diyenler de. Bu konuya değineceğiz inşallah önümüzdeki hafta. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah ente esteğfiruke ve töbüleke.